Çocuk deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saati'yle 11'de radyonuz Burç Efendi. Efendim merhabalar. Burç Efendi'den Çocuk deyip geçmeyin programından hepinize sevgi ve selamlarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim dünden beri Gönderdiğiniz e-mailleri tek tek okuyarak cevaplandırmaya çalışıyoruz. Ekstra başka bir konulara yer vermeden gönderdiğiniz e-mailleri bitirmek istiyorum. Çünkü bayağı bir yığılmış sorularınız var. O sorular aslında bana bir şekilde de yol gösteriyor, yön gösteriyor. Onlardan yola çıkarak bugünkü programımızı da yapmaya çalışacağız, gayret sarf edeceğiz. Efendim ilk mesajımız Uğur Bey'in gönderdiği e-mail. Şöyle söylüyor, şöyle bir soru soruyor Uğur Bey. 33 aylık oğlumuz var, sürekli ağlıyor, geceleri ağlayarak uyanıyor, sabah olunca ağlıyor, mesela su istiyor, vereyim diyorum, sen verme annem versin diyor. Annesi ona kızınca, baba beni al diyor, sürekli böyle, böyle yapınca dediğini yapmamaya çalışıyoruz, yarım saat ağlıyor, yemek yemeyi sürekli reddediyor... Sadece sabah kahvaltısı ile günü geçirdiği oluyor. Çoğu zaman ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yardımcı olursanız seviniriz diyor Uğur Bey. 33 aylık oğlu ile ilgili. Hemen şunu söyleyeyim. Aman Uğur Bey şu anda bir kısır döngünün içerisine girmek üzeresiniz. Eğer bir yerde şu söylediğiniz şeyleri, bir takım şeyler yanlış burada. Eğer devam ettirirseniz bir süre sonra çocuğunuzdan artık daha farklı anormal davranışlarda görme ihtimaliniz var. Şöyle söyleyeyim. Şimdi çocuklar gece uyandıklarında yahut da sabah uyandıklarında ya uykusuz olduklarından dolayı, uykularını tam alamamış olduklarından dolayı bir huzursuzluk yaşarlar. Ya da insan fizyolojisi Sabah uyandığında veya tam gecenin yarısında uyandığında kendini tam toparlayamamış olur. Yani vücudun ritmi, vücudun dengesi uyanılan ilk dakikalardan itibaren tam randıman halinde, tam kıvamında değildir. Uykudaki o dinlenme haliyle uyanıklığa geçtiği hal arasında bir huzursuzluk yaşanır. Aslında yetişkinler bunu işte yatak keyfi dedikleri yatakta biraz gözlerini açarlar dururlar işte biraz sağa sola bakarlar aslında vücut onu kendini toparladığı andır işte o an kalp ritmi kan dolaşımı. Vücudun diğer bütün metabolizmasının e, dengeli bir şekilde çalışıyor olduğu an uyandıktan sonra birkaç dakika devam eden andır. Yalnız çocuklar işte bu birkaç dakikalık huzursuzluk anı 5-10 dakikalık belki de vücudun yeni toparlanma anını vücutlarında bir rahatsızlık dengesizlik olarak algıladıkları için huzursuz olurlar. Çocukların vücudu normalde çok sağlıklı çalıştığı için yani kilo yoktur, efendim 33 aylık bir çocukta o hantallık yoktur, o efendim aşırı toksin yoğunluğu yoktur. Normalde çocuklar tüy gibi yaşarlar ama uyandıkları sırada vücutları tam kendini toparlayamadığı ana denk gelen bu sırada huzursuzluk gösterebilirler çocuklar. Ya uykusuzluktan kaynaklanan ya da vücudun tam toparlanmamış olmasından kaynaklanan huzursuzluk gösterebilirler. Aman Uğur Bey sakın çocuğunuzun bu huzursuzluğunu sizinle inatlaşıyor size kafa tutuyor gibi algılamayın. O sırada bırakın çocuğunuz vücudunu toparlayıncaya kadar gözlerindeki o uyku hali geçinceye kadar vücudunu tam toparlayıncaya kadar azıcık onun nazını çekmeye çalışın. Şimdi uyanıyor ağlayarak uyanıyor. Evet biraz tebessümle karşılamaya çalışın. Birazcık sevgi ve şefkat gösterisiyle karşılamaya çalışın. Huzursuzluğundan dolayı ağırlıyor. Su istedi. Suyu siz veriyorsunuz. Almaması çok normal. Çünkü o sırada dengesiz bir hal yaşıyor. Annem versin. Annesi hatta bazen suyu uz uzattığında... Hayır suyu istemiyorum da diyebilir. Tüm bunlar o andaki huzursuzlukla alakalıdır. Ruhun duygu dünyasındaki toparlanmama haliyle alakalıdır. Şimdi siz suyu uzatıyorsunuz almayınca anne kızarsa eğer çocuk bu sefer iyice yani o fizyolojik huzursuzluk bu sefer ruhi huzursuzlukla bütünleşir, eklenir üzerine. Bu sefer size doğru gelmek isteyecek. Siz bu sefer kızacaksınız, benimle inatlaşıyorsun, sen ne biçim çocuksun diye bir kısır döngünün içerisine girersiniz ve çocuk... Hiç yoktan bu sefer ağlayarak isteklerini elde etme, ağlayarak ortalığı perişan ederek isteklerini elde etmeye doğru gider, ağlamayı bir alışkanlık haline getirir. O zaman da işin içerisinden çıkamayabilirsiniz. Dolayısıyla aman çocuğunuzun o andaki uyanmış halindeki bu biraz önceki söylediğim şeyleri bu gözle bakarak çocuğunuza yaklaşın ve istemiyorumsa istemiyorsun. Tamam uzatıyorsunuz eliyle itiyor. Tamam olabilir itebilir. 3-5 dakika sürecektir bu elini yüzünü şöyle bir soğuk suyla hafif bir sildiğinizde yıkadığınızda göreceksiniz ki tekrar eski düzenine dönecektir o sırada siz mümkün olduğu kadar ona yumuşak yaklaşmanız lazım aman ha sakın kızıyorum falan olmaması lazım. Evet Figen Hanım'ın mesajıyla devam edelim selamın aleyküm hocam demiş programlarınızı ilgiyle takip ediyorum İnşallah bu bilgilerden en iyi şekilde faydalanabiliriz. 3,5 ve 12 yaşlarında iki kızım var. İkisi de utangaç ve çekingen. Sokakta arkadaşlarını görseler bile konuşmuyorlar. Ama karşı taraf yaklaşırsa bir süre sonra rahatlıyorlar, kaynaşıyorlar. Onları o kadar desteklememe rağmen, rahatlatmaya çalışmama rağmen başarılı olamıyorum. Kendilerini rahatça ifade edebilmeleri ve bu çekingenliklerden kurtulmaları için nasıl davranmalıyım diye sormuş Figen Hanım. Şimdi eğer bu bir fıtrat değil ise, eğer çocuklar, kız çocuklar özellikle çekingenlik bazen fıtratlarından kaynaklanan bir hal oluyor. Kız çocukları biraz çekingen, nazlı, kenarda durmayı, az konuşmayı, böyle kendisini herkesin içerisine atılım yapmaktan pek hoşlanmıyor olabilir. Eğer çocuğunuzun fıtratından kaynaklanan bir özellik buna dokunmayın. Çocuk fıtratı üzerinde olduğu takdirde ancak kendisini toparlar. Yani o kendi kendine bu gelişim sürecini götürecektir. Fıtrattan kaynaklanıyorsa. Ancak bu mesaja baktığımda 3,5 yaşında ve 12 yaşında iki tane kız çocuğunun ikisi de utangaç ve toplum içerisine çıkmakta, arkadaş edinmekte zorluk çekiyorsa o takdirde sanki bana bir fıtratmış gibi gelmiyor. Çünkü fıtrat olmuş olsa bir kızın fıtratı olur. E, i̇kincisine ne oldu da ikincisi de aynı şekilde çekiniyor. Öyleyse Figen Hanım şunu düşünmesi lazım. Neden kaynaklandığına bakalım. 1- Acaba ben çocuklarıma karşı sert mi davranıyorum? Ve çocuklarım bu sertlikten kaynaklanan bir çekingenlik mi yaşıyor? Ben mesajın içerisine şöyle göz attığımda, mesajın kurgu cümlelerine baktığımda çok sert bir hanım gibi gelmedim Figen Hanım. O takdirde ikinci şeye bakın Figen Hanım. Kendi annelik durumunuz olarak ve evin içerisindeki atmosfer olarak. Eğer çocuğunuzun bütün ihtiyaçlarını, çocuğunuzun yapabileceği şeyleri de siz gideriyor iseniz ve çocuğunuzun üstüne çok düşmüş iseniz, çocuğunuzun bütün alanı içerisinde siz var iseniz ve bunu da sevgi ve şefkatle yaptığınızı düşünüyor iseniz, yani çocuğunuzun arkadaş ihtiyacını da siz gideriyorsunuz, ayakkabılarını da siz bağlıyorsunuz, ceketini de siz giydiriyorsunuz, İşte onun yetişebilmesi, onun yapabilmesi, yeteneklerini ortaya koyması adına aslında bir eğitim süreci takip ettirmek yerine aman kızım diye üstlerine titriyor iseniz, o takdirde çocuklarınız yeteneklerini geliştirmemiş olabilirler. Çocuğunuzun üstüne çok titremiş ve ona yaşam alanı, tecrübeyle yaşama atılma alanı bırakmadıysanız. Üçüncü bir şey daha söyleyeyim. Bu da sosyal fobinin aslında nedenlerinden bir tanesidir. Eğer evinizin içerisinde başkaları aleyhinde konuşuluyor ise. Duydun mu? Şu karşıdaki komşu var ya aslında şöyle şöyle yapmış da neyse bizden duyma. Diye iki komşu konuşuyor ise sizin evinizde, akrabanızla konuşuyor iseniz, yahut da eşinizle konuşuyorken bu türlü üçüncü şahıslar da o konuşmanın konusu haline geliyor ise eşinizle konuşurken şu arabasıyla gelen adam var ya aslında şöyle söylemiş geçin işte yukarıda duydum gürültülerini patırtılarını duydum abaa o neler yaptılar neler birbirlerine diye konuşursanız. Ve bunu da çocuğunuz şahit olur ise o takdirde çocuğunuz sosyal hayat içerisine atılmakta zorluk çeker. Çünkü kendi karşılaşacağı kişilerin de kendi aleyhinde konuşacağı, kendisine kendi gittikten sonra kendi ile ilgili bir takım şeyler söyleyeneceği endişesinden dolayı çocuk bir fobi, sosyal fobi içerisine de girebilir. Dedikodu yapılan evlerde genellikle çocuklar sosyal hayata atılmakta zorluk çekerler evin içerisinden dışarıya çıkmazlar. Aman anne babalar ikaz edeyim ki sizi. Eğer evinizin içerisinde bir başkası hakkında konuşuyor iseniz bunu işte ister sempatiyle yapın ister gülerek yapın ister iyiliğine ister kötülüğüne ve çocuğunuz da buna şahit oluyor ise çocuğunuzun zihninde şöyle bir şey gelişir neyle bir şey gelişir? Demek ki ben de karşı komşuya gidip gelsem benim de elbiselerim hakkında konuşacaklar. Benim de konuşmam hakkında konuşacaklar. Yanlış söylediğim kelimeleri onlar benden sonra konuşup gülüşecekler. Bak ne biçim konuştu, bak ne biçim yürüdü, bak ne biçim oturdu, ne biçim kızmış bu... Diye çocuk kendi kendinde bir fobi oluşturur ve ondan dolayı da çocuk dışarıda arkadaş edinmekte, dışarıda konuşmakta da zorluk çeker. Figen Hanım'a ben 3 tane seçenek sundum. Bu 3 tane seçenekten hangisi kendisine ait veya yakın geliyor ise bu davranışlarını değiştirmediği süre içerisinde çocuktaki bu ürkeklik, çekingenlik devam edebilir. Bunun yanı sıra biz de şunu da ilave edeyim ki anne veya baba çocuklarına bir sosyal refakatçi olarak onların... Sosyal hayat içerisinde yer alabilmesi için bazen efendim kanallar açması gerekebilir. İşte Figena'nın bunu yaptığını söylüyor. İşte arkadaşlarıyla parkta otururken çocuklarını da yanına alır ise eğer onların çocuklarıyla kendi çocuklarının kaynaşması noktasında kendisi de emniyet sanki Sibobu gibi kenarda bir yerde varlığını hissettirir ise bir sosyal refakatçi diyoruz buna o takdirde çocuğun sosyal hayat içerisine girmesi kolaylaşır. Her halükarda yapılacak şey şu. Eğer demik yanlış davranışlar var ise onlar silinecek. Onun haricinde çocukla birlikte sosyal hayatın içerisine anne kendisi refakat ederek arkadaş edinmede, eve arkadaş davet etmede, çocuklarıyla birilerinin bir yere gitmesinde destek olması lazım ki çocuklarında bu çekingenlik hali son bulsun. Bu arada şunu ilave edebilirim. Eğer bu türlü Çocuklarında çekingenlik, sosyal hayata girme konusunda bir takım sorunlar olduğunu düşünen dinleyicilerimiz de var ise bu konuyla alakalı yazmış olduğumuz bir kitabı tavsiye edebilirim. Rahat Bırakın Beni isimli kitap. Rahat Bırakın Beni çekingen, sosyal fobisi olan çocuklar için hazırlanmış bir terapi hikaye kitabı. O kitabı hem kendiniz hem de çocuğunuzun okuması bu Sorunun çözülmesinde de etken olacaktır. Bu bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 30.77'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücreti Vodafone ve AveA için 2.4, Turkcell için 1.8 milyon. Efendim Yıldız Hanım'ın mesajına bakalım. 6 yaşında bir erkek çocuğum var, sizi yeni takip etmeye başladım. Çocuklara kesinlikle ceza vermememiz gerektiğini söylüyorsunuz. Ceza veren bir anne olarak bunu nasıl telafi edebilirim? ''Telafisi mümkün müdür? Ceza derken açıklayayım. Ceza olarak odasına gönderiyordum ama bunu sizi takip etmeye başladığından beri hiç yapmıyorum.'' demiş Yıldız Hanım. Hemen arkasından bir Hasan Bey'in mesajı var. Hasan Bey'in mesajı da benzer bir mesajı olduğu için onu da beraberinde okuyayım. Şöyle söylüyor Hasan Bey, ''Adem Bey ceza vermeyin diyorsunuz da Allah da insanları cehennem cezası vermiyor mu?'' Bunu nasıl izah edeceksiniz diye sormuş Hasan Bey. Ha, ben çocuklara ceza vermeyin diye tavsiyede bulunuyorum. Hatta mükafat dahi çocukları sunileştiriyor, pazarlıkçı yapıyor. Mükafatı dahi dengeli bir şekilde vermeniz lazım. Özellikle maddi mükafatı vermeniz lazım diye söylerken Hasan Bey de diyor ki Allah da insanlara cehennemi bir ceza olarak veriyor. Cenneti de mükafat olarak veriyor. O zaman bunu nasıl izah edeceksiniz diye soruyor. İki dinleyicimize de şöyle bir cevap vereyim. Önce Hasan Bey'den başlayalım. Efendim Allah yani insana cehennemi ceza olarak veriyor da her gün suç işlediğinde pat diye cehenneme sokuyor sonra geri mi çıkartıyor? Dün bir suç işlediniz. Dün bir günaha girdiniz. E bugün e, sabah kalktığınızda birden yakanızdan cehennem zebanisi kaldırdı sizi duvara mı çarptı? Bakın yolda herkes rahat rahat yürüyor. Halbuki dün bunların bir kısmı günahlar işledi, bir takım suçlar işledi, bir takım cezaya tabi olan bir takım şeyler işledi. Ama bakın ağaçlar yerinde duruyor, insanlara saldırmıyor. Sen ne biçim adamsın, dün nasıl böyle bir suç işledin demiyor. Yahut da işte yolda yürürken yer birdenbire o adamı bacaklarından tutup aşağı doğru çekmiyor. Suç işlediniz. Ama bakın bugün hiçbir şey yokmuş gibi ıslık çalarak ortalıklarda dolaşıyorsunuz. Allah'ın ceza vermesiyle, eğer anne babanın çocuklara ceza vermesini karşılaştırdığımız zaman, Allah her suç eşlendiğinde arka arkaya insanı cehenneme sokup sokup çıkartıyorsa siz de verin. Yok öyle bir şey. Ceza bir sondur. Yani cehennemin bir son olduğu gibi sondur. Siz ara ünitelerde ceza vermeye çalışıyorsunuz. Çocuk bardağı düşürdü, kırdı. Yahut da yanlış bir şey yaptı, cehenneme sokup çıkartıyorsunuz o zaman siz. Hayır. Ceza bir sondur ve o son kısmında Allah ceza veriyor. Mükafat da yine öyle. Mükafat da bir sondur. Hatta ötesinde bir şey söylemekte fayda var. Bakın mükafatı dahi kabul etmeyen Allah dostları var, büyükler var. Cennet cennet dediğin 3-5 köşk, 3-5 huri isteyene ver onları. Bana seni gerek seni. Yani mükafattan dolayı ben o cennetten dolayı sana ibadet falan yapmıyorum. Ben seni sevdiğim için ben sana tutkun olduğum için alnımı secdelere vuruyorum onun için deli gibi dolaşıyorum onun için divanesi olmuşum ben kainatın çiçeklere sana olan aşkımdan dolayı bakıyorum Allah'ım cennet verecekmişim tövbe estağfurullah ne demek yani ben cennet için mi sana ibadet ediyorum diye ta imanın zirve noktasında seslenen Yunus var işte yani dolayısıyla Allah'ın ceza vermesiyle annenin ceza vermesine eğer karşı karşıya getirttirirsek o zaman çocuğu biz cehennemin içinde yaşatıyoruz demektir. Her gün ceza, her gün ceza, her gün ceza. Bu ne yani? Çocuk cehenneme mi geldi yani? Hayır, öyle bir şey değil. Bunu aklımızdan çıkartmamız lazım. Şimdi Yıldız Hanım'ın mesajına döndüğümüzde Yıldız Hanım diyor ki o zaman ne yapacağız? Ceza vermeyeceğiz, ne yapacağız? Bakın şu kısım oldukça önemli. Anadolu pedagojisinde şu kısım oldukça önemli. Çocuk yetiştirmek, çocuğun davranışlarını kontrol etmek anlamına gelmemesi lazım. Yani davranış eğitimi dediğimiz şeyden önce... Çocukların ruh dünyasının hazırlanması var. Çocuğun güven duygusu, emniyet duygusu ve bunun neticesi olarak da çocuklarda aidiyet hissi çocuğun içerisinde hissedilmeye başlandığında daha sonra başlanıyor davranış eğitimi. Biz çok acele ediyoruz. Yani çocuk 3 yaşında e, annesinin saçını çekti bir tane patlatayım mı hocam çocuğa? Ya dur bir çocuk 3 yaşında saç çekmeyi ne bilsin, anneye karşı saygıyı ne bilsin, saygısızlığı ne bilsin? Çocuğunuzun önce ruh dünyasını hazırlamak lazım. Ruh dünyasını hazırlamak da özet olarak şu şekilde anlayabiliriz. Çocuğunuzun önce kişilik ve karakter eğitimini toparlamak lazım ki ruhu kişilikli ve karakterli bir çocuk olsun ki ondan sonra 10, 11, 15 yaşlarına geldiğinde çocuklar bir bakarsınız ki zaten sizin davranışlarınızı taklit ediyor artık. Sizin davranışlarınızı aynısını uyguluyor. Niye? E, size tutkun olmuş çocuk, anneye tutkun olmuş çocuk. Anneyi delice seviyor. Neden? Yalan söyleyen bir anne değil. Neden? İşte çocuğun vicdanı çok hassastır. Birileri aleyhinde iş yapan bir anne değil. Tilki gibi kurnaz bir baba değil. Evin içerisinde kendine ait dünyası olan bir çocuk. O evin içerisinde kendini hissettiren bir çocuk. Öylesi bir çocuk da aidiyet duygusuyla birlikte anne babanın davranışları kopyalanır. Dolayısıyla korku ve endişeye kapılmamak lazım. Ne için? İşte hocam bana karşı saygısız bir şey söyledi şimdi odasına göndereceğim. Ya bu da bir ceza. ...yani ne olur şu büyüklük tutkunluğu... ...içerisinden sıyrılması lazım annelerin... ...ne olur... ...babaların şu işte kaba sesleriyle... ...vesairesiyle çocuklara hitap ediyor olmasından... ...vazgeçmesi lazım... ...çocuğunuzu ürkütüyorsunuz... ...ruhunu, incecik ruhunu ürkütüyor... ...kişiliğini bozuyorsunuz... ...tamam size karşı çok kibar konuşmaya başladı çocuk... ...ama ruhu bozulmuş olan çocuk... ...size kibar konuşsa ne olur... ...efendim ellerini yıkamadan... ...sofraya geliyordu... Şimdi ben bir ceza verdim bir şunu yaptım hocam valla acayip oturuyor böyle şimdi ellerini yıkayıyor maşallah aferin iyi yaptın yani. Şimdi çocuk ellerini yıkayarak geldi işte çok böyle tertipli düzenli bir şekilde odasını topluyor neden ceza korkusuyla yani adam oldu öyle mi? E ruhunu gel bir mercek altına alalım benim gördüğüm gibi çocuğun ruhunu siz de görmüş olsaydınız o cezalarla o itelemelerle o hakaretler ile veya odalara kapatmalar ile. Efendim çocuğunuza karşı kullandığınız o çirkin kelimeler ve incitici ses tonuyla ben hani radyolar bu programda ısrarla söylüyorum diyorum ki yahu anneler ne olur Allah rızası için sesinizi rahmetle süsleyin ama anneler bir şeyi fark ediyorlar zaman içerisinde ve o fark ettikleri şeyle çocuklarını eziyorlar nedir o fark ettikleri şey ince bir ses tonu var bir ses tonu var ki buna insanın ruhu dayanabilmesi mümkün değil ve bunu anneler çok çabuk rahatlıkla yakalayabiliyorlar bir bağırtısıyla çocuğu birdenbire köşeye sıkışmış fare gibi olduğu yerde durdurtturabiliyorlar ve anne bunu fark ettiği zaman aynı ses tonunu kullanmaya devam ediyor aslında o ses tonu çocuğun içerisine batırılan tek tek birer hançer çocuk köşeye sıkıştı ve sizin istediğiniz yerine getirdi bu bir marifet değildir. Çocuğunuza istediğinizi yaptırıyor olmak bir marifet değildir. Yani siz çocuğunuzu eğer erken yaşta bir takım davranışları benimsettireceğim diye kendinizi sevimsizleştiriyorsanız çocukların ruhunda otomatik anne sevgisi yoktur. Otomatik baba sevgisi yoktur. O kendinizi sevdirdiğiniz süre içerisinde çocuk da sizi sevecektir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de anne babanıza öf bile demeyin diye çocukları anne babaya doğru teşvik ediyor Allah anne babanıza öf bile demeyin anne babanıza hürmet gösterin saygı gösterin sevgi gösterin diye Allah emre diyor eğer çocuklar içerisinde otomatik bir anne baba sevgisi olmuş olsaydı o takdirde Allah engel olurdu onların sevgisinde aşırıya gitmemeleri için ama kime engel oluyor Bakın anne babaya engel oluyor sevgide aşırıya gitmemeleri için. Onlar sizin için bir imtihan konusudur diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Kim? Çocuklarınız bir imtihan konusudur. E ne yapalım? Onlara çok aşırı derecede bağlanmayın. Onlara böyle bir asalak yaşantısı yaşar gibi, tapınır gibi çocuklarınızın üstüne çok gitmeyin. Neden diye bunu söylüyor Allah, emrediyor çocuklarınızdan azıcık uzak durun diye... Yani dengeli durun diye. Çünkü anne babaların içerisinde otomatik bir çocuk sevgisi vardır, muhabbeti vardır. Bir düğmesi var. O düğmeye bastığınızda anne çocuğunun üstüne neredeyse tapınır gibi çocuğu düşse kendisi ağlar. Çocuğu uykusuz kalsa kendisi. Çünkü çocuğa baktırmak için Allah bu duyguyu, bu düğmeyi koymuş Allah içerisinde ama dengeli kullanın diye. Şimdi eğer çocuklarda otomatik bir anne baba sevgisi yok ise ve bu sevgiyi siz oluşturacak iseniz o takdirde niye bağırıyorsun çocuğuna niye sevimsizleşiyorsun elini yıkaması için bu baskın ne e, elini yıkayan bir çocuğun var ama dışarıda sana hakaret eden bir çocuğun var yani sen elini yıkamış olması vaktinde yatıyor olması efendim ortalığı dağıtmıyor olmasından keyif alıyorsun da ah ben senin akıbetinden korkarım eğer eze eze bunu yapıyorsan çocuğun ruhunda emniyet ve güven duygusu ve kendini sevdirerek bunu yapmıyorsan vallahi ben senin akıbetinden korkarım evet Reklamlardan sonra tekrar devam edeceğiz. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. E-maillerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada nasıl e-mail göndereceğiniz, sorularınızı nasıl yönlendireceğinizi de hemen talif edeyim. Efendim çocuk deyip geçmeyin. Programımızın ismi çocuk deyip geçmeyin. Et harfi burçefem.com.tr yahut agunes Et harfi burçefem.com.tr Yahut da en kolay yolu www.ademgunes.com İnternet sitesine girdiğinizde Adem Güneş'e sor kısmını tıkladığınızda Orada sorunuzu yönlendirebilirsiniz, gönderebilirsiniz. Efendim e-maillerimize devam ediyoruz. İsmini yazmamış olan bir dinleyicimizin e-maili Şöyle söylüyor. Hocam iyi günler. Programlarınız bir harika. Çevremdeki herkesi sizi anlatmaya çalışıyorum. Tavsiye ediyorum sizi dinleyen adeta sizin bağımlınız oluyor. Annelik sanatı, çocuklarda mahremiyet eğitimi ve çocuk terbiyesinde doğru bilinen yanlışlar adlı kitaplarınızı eşim ve ben okuduk, çok beğendik ve herkese de tavsiye ediyoruz. Hocam değerli vaktinizi fazla almadan soruma geçmek istiyorum. 2,5 yaşındaki oğlum yalnızken veya yanında annesi babası varken Oyuncaklarıyla bir şeyler yaparken birdenbire bu olmuyor, takamadım, girmiyor, durmuyor diye bağırmaya ve ağlamaya başlıyor. Kendini tokatlıyor bazen de kafasını yere vuruyor. Ne oldu niye böyle yapıyorsun deyince oyun oynarken oynadığı oyuncaklarına istediği şekli duruşu veremeyince çok sinirlendiğini söylüyor. Hatta gelip bana veya annesine vuruyor. Biz anne baba olarak oğlumuzla birlikte oyunlar oynuyoruz, yalnız bırakmıyoruz bizle oynarken aynısını yapıyor. Bir de bizle veya arkadaşlarıyla oyun oynarken her şeyi kendisi yapmak istiyor. Mesela legolarıyla birlikte baba oğul oynarken yerde onlarca lego olmasına rağmen benim elimdeki legoları alıp onları inşa ettiğimiz legolara ekliyor, senin elinde var diyorum yok diyor ben sana öğreteceğim diyor. Sana kitap okuyayım diyorum. Elimdeki kitabı alıyor. Ben sana okuyayım diyor. 10 saniye sonra kitabı yere bırakıyor ve gidiyor. Başka şeylerle meşgul oluyor. Yani birlikte oyun oynayamıyoruz. Lütfen yardım eder misiniz? Hocam şimdiden teşekkür ediyoruz demiş e, dinleyicimiz. Kaç yaşında delikanlı? 2,5 yaşında. Şimdi birincisi çok abartmayın. Çok abartmayın. Yani çocuklar gelişim dönemi içerisinde bazen böyle inişli kalkışlı gidişli gelişli şeyler yaşarlar. Allah dert vermesin ama yani bunlar geriye dönüp baktığınızda böyle tebessüm edeceğiniz sorunlar olarak kalacak. Çünkü ileriki yaşlardaki sorunlar daha da büyük sorunlar. Ama ben size bu davranışın nelerden kaynaklanabileceğiyle alakalı bir iki şey söyleyeyim. Şimdi siz yanınızdayken çocuğunuzun yanındayken bunları yaptığına göre dolayısıyla demek ki çocuğunuzun ...size ispat etmeye çalıştığı... ...yahut da sizde... ...çocuğunuzun üzerinde oluşturduğu bir... ...baskı olabilir... ...hocam biz baskı yapmıyoruz, bir şey söylemiyoruz... ...bir şey durmuyoruz, hiç fark etmez... ...bazen annenin bir bakışı... ...çocuktan beklentisi... ...bazen babanın, örneğin... ...çok basit bir şey söyleyeyim... ...örneğin çocuğunuz legoları üst üste koydu... ...siz yanına gittiniz... ...alkışladınız, aferin... ...bravo oğlum sana dediniz... Öptünüz kokladınız sağını solunu sonra çocuğunuzu bıraktınız. Bu bir beklenti oluşturmak olur çocuğunuzda. Nasıl yani hocam? Şöyle yani eğer bir dahaki sefere çocuk eğer o legoları üst üste koyamaz ise o zaman sinirlenir. Niye sinirlenir? Çünkü eğer koyamadığı takdirde bir şeye ulaşamayacak. Hedefine ulaşamayacak Neyi? Babasının öpmesine ulaşamayacak, teşekküre ulaşamayacak, ilgi alakaya ulaşamayacak. Onun için son ana geldiğince sinirlenmeye başlayabilir. Halbuki bakın siz de diyorsunuz kendi odasında oynarken eğer bir beklentisi yok ise çocuğun yıkılsa da olsa da olmasa da hiçbir şey yapmıyor. Dolayısıyla çocuk kendi kendine oynarken sizle beraber oynarken işte bu hani biraz önce de söyledim ya mükafatlar kısmını çok abartmamak lazım. ...doğal bir baba olmak lazım... ...doğal bir anne... ...çocuğunuz legoları üst üste koydu... ...abartmadan... ...efendim çok takdire, teşekküre... ...vesaireye boğmadan... ...efendim saçını okşayabilir... ...bak ben de yapıyorum, bak benimki de şöyle oldu... ...falan diyerek çocuğunuzu... ...o anını geçittirmek lazım... ...bir de siz kitap okurken... ...işte elinizden alıyor, ben sana okuyayım diyor... ...legoları yaparken, siz yaparken... ...sizin legolarınızı alıyor... ...sen yapma ben yapayım diye söylüyor... Bununla deminki söylediğimizin çok alakası yok. Yani bir tarafta demin çocuğunuzun beklenti bunaltısının içerisinde bir şeyler beklerken sizden, size bir şeyleri ispat etmeye çalışırken, size bir şeyleri kanıtlamaya çalışırken, kanıtlamaya çalıştığı şeyleri elde edememesinin verdiği bir sinir ile sizin elinizden kitap almasının çok bir alakası olmayabilir. Çünkü çocukların çoğu kitap okumak istediği zaman anne babası kendisi de eline almak ister. Sizin yaptığınızı taklit etmek için yapar bunu. ...siz legoları yaparken eğer çok üstün bir performans ile tık tık tık diye yaptınız... ...güzelce bir ev yaptınız. ya 3 yaşındaki çocuk nasıl yapsın ki bunu? O yapamıyorsa eğer 2,5 yaşındaki bir çocuk yapamıyor ise... ...o takdirde sizin yapmanızın da önüne geçmeye çalışır. Elinizden hemen alır ki kendisi yapsın. Dolayısıyla bu iki davranış arasında birbiriyle bağlantıyı çok kurmayın. İkincisi normal olabilir. Yani çocuk babayı taklit etmek için... Onun elinden kitabı alıyor. Verin kitabı okuyamıyorsa da bıraksın gitsin. Efendim siz legoları yapmak istediniz. Acele etmeyin. Onun çok önünde bir performans sergilemeyin. Çok başarılı bir şeyler ispat etmeye çalışmayın. Onun üstüne çıkmayın. Onun yetenekleri kadar sizde mümkün olduğu kadar yapmaya çalışın. Ona eşlik etmeye çalışın. O takdirde sizi kendisine rakip olarak görmeyecek ve elinizdeki legoları da almayacaktır. Ama özet olarak şunu söyleyeyim. ...beklenti oluşturmayın... ...ancak çok büyük bir problem değil... ...bu bahsettiğimiz problem... ...yeter ki bu konuda alışkanlık... ...bağırma, çağırma, ağlayarak... ...kafasını yere atarak... ...kazanmamış olsun... ki söylediğimiz şeylere dikkat ederseniz... ...tahmin ediyorum ki... ...öğrenmiş olduğu bu davranıştan da vazgeçecektir... ...efendim bir sonraki dinleyicimizin... ...mesajına bakalım... ...merhaba hocam, 3 yaşında bir oğlum var... ...koluma vurmaktan çok keyif alıyor... İstediği şeyi söylemeden... Önce koluma vurmaya başlıyor, isteği olana kadar vurmaya devam ediyor. Uyurken de aynı şekilde uzun süre vurduktan sonra uykuya dalıyor. Gece boyunca sık sık koluma dokunmak istiyor. Bu yüzden yatağını ayıramıyorum, yardımcı olur musunuz? Şimdi 3 yaşındaki bir delikanlı, demek ki böylesi bir alışkanlık edindi. Yani bu alışkanlık da eğer ihtiyaca dönüşmüş ise, oradan güven alıyor ise, çocuk güven alabilir... ...dokunuyor olmaktan güven alabilir... ...ve annesini de yanında hissediyor olmayı... ...işte ona vuruyor olarak... ...algılamış ise... ...bu takdirde bunu devam ettirir... ...bu bir alışkanlık, bu alışkanlığı devam ettirir... ...yani gece size vuruyor olması... ...sizin canınızı yakması anlamına gelmiyor zaten... ...ya sizin yanınızda olup olmadığını... ...hissetmek için yapıyordur muhtemelen bunu... ...ve size dokunuyor olmaktan... ...güven duygusu alıyordur... ...teninizle teninizi temas ettiriyor olmasından... Güven duygusu alıyordur muhtemelen. Bu da yine çok öyle abartılacak bir şey değil. Eğer rahatsızsanız kesebilirsiniz aslında bunu. Onu da şöyle yaparsınız. Örneğin çocuğunuz bir ihtiyaç halinde size bir şey söyleyecek tık tık diye kolunuza vuruyor. O takdirde çocuğunuza direkt akli olarak söyleyebilirsiniz. Oğlum bir şey isteyeceğin zaman istersen benim yanıma gel anneciğim diye seslen ben hemen sana bakayım benim koluma vurarak bana işte ikaz ederek söylemene hiç gerek yok diye söyleyebilirsiniz. Hatta bunu yapmaya bile gerek yok. Yani bence bundan rahatsız olmayın. Bu anormal bir davranışta da değil. Ama eğer bu davranışı vazgeçirmeye çalışacaksanız bu şekliyle akli olarak çocuğunuzla konuşarak ve çocuğunuzun kolunuza vurma anı geldiğinde hemen dönüp onun ihtiyacını karşıladığınızda vurmasına çok ihtiyaç dahi bırakmadan karşıladığınızda onun bu sizi ikaz eder vurmalarından alıkoyabilirsiniz ama şunu söyleyeyim yarın oğlunuz büyüdüğünde Allah nasip ederse işte 8-10 yaşlarına 15 yaşlarına geldiğinde onu vurmalarını özleyeceksiniz. Yani hayal edeceksiniz. Gelecek o sizin yanınızda vuruyordu, dokunuyordu, elinizi tutuyordu. Onun sıcaklığını çok ihtiyacınız olduğunu hissedeceksiniz. Göreceksiniz bir süre sonra o sıcaklığa siz de özlem duyacaksınız ama Seyhat iş işten geçmiştir. Niye çocuğunuz kocaman çocuk oldu? Bakacaksınız ki artık sizin yanınıza bile yaklaşmıyor. Onun için bence çok ciddi bir problem değil. Hiç abartmadan bu döneminizi geçirin. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu uç bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Bir sonraki mesajımıza bakalım. İhsan Bey, selamun aleyküm hocam, sınıf öğretmeniyim. Bu yıl özel bir kurumda öğretmenliğe başlayacağım. Yaş itibariyle hayata geç kaldım. 33'e merdiven dayadım ama hayatımda ciddi hiçbir adım olmadı. Bu eziklikle ve bu yorgunlukla yeni eğitim öğretim yılında hem de özel bir kurumda 4. sınıfı okutmaya başlayacağım. Sizinle yeni tanıştım. Sorum mesleğimle ilgili bana İyi bir öğretmen olmam için tavsiyeleriniz ve mutlaka oku dediğiniz kitaplar neler acaba? Malum okulların açılmasına kısa bir süre kaldı ve ben donanım olarak çok eksiğim ve telaşlıyım. Yardımlarınızı rica ediyorum efendim saygılarımla. Estağfurullah İhsan Bey bu hassasiyetiniz için ben size teşekkür ederim. Keşke dördüncü sınıfa giden çocuğumu size gibi bir hassas öğretmene göndermiş olsam. Hocam şimdi size şunu tavsiye edeyim. Yani Çocuğun bir konuyu öğrenebilmesi için, öğrenim süresi başlayabilmesi için çocuğun vicdan kapısının açılıyor olması lazım. Çocuk ne zaman vicdan kapısını açar? Yani bir kişi çocuğa bir öğreticiliğe girişecek ise önce çocuğun güven duygusunu kazanması lazım. Güven duygusu kazanılmış olan çocuk da içerisinde vicdan duygusunu açar, kabullenme kapısını açar. Bu kapı açıksa eğer ve incitmeden oraya bilgiler yerleştiriliyor ise o takdirde çocuğun öğrendiği bilgiler kalıcı olur. Birincisi bu. Yani size ilk tavsiyem şu. Çocukların size karşı bir güven hissi gelişmesi için elinizden geleni yapın. Onların yaramazlıklarını, onların şımarıklıklarını, onların işte efendim... ...ve bir takım çocuksu davranışlarını, dördüncü sınıf daha bunlar... ...bir takım çocuksu davranışlarını çok abartmayın... ...yapacağınız şey çocuklarınıza bir baba şefkati gibi yaklaşarak... ...onların sizi kabullenmesini sağlamaya çalışmanız lazım, bu bir. Bu esnada şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz... ...sınıfınızın içerisinde çeteleşmiş olan çocukları görebilirsiniz... ...bazı çocuklar vardır ki tetikleyicidir... ...diğer çocukları harekete geçirir... ...efendim ondan sonra bir bakarsınız... ...koca sınıf allak bullak olmuş... ...sınıfın içerisindeki bu tür... ...tetikleyici, efendim bu tür... ...hareketli olan çocukları... ...mümkün olduğunca... ...görevler vermeye çalışın... ...ve bu çocukları mümkün olduğunca... ...birbirlerinden ayrı tutarak... ...onlarla ekstra ilgilenmeye çalışın... ...bunların birazcık daha... ...sakinleşmesi, etraftaki çocuklara... ...daha az zararlı olabilmesi... ...onların dikkatlerini dağıtmaması için... Çocukları sınıfın içerisinde kategorize edin. Şu grup çocuk, bu grup çocuk ve bu grup çocuk. Ama bunu yaparken de diğer çocukları hissettirmemeye çalışın ki... ...mümkün olduğu kadar diğer çocuklar da eziklik içerisinde yaşamasın. İkinci tavsiyem bu. Üçüncü tavsiyem ne olur? Bir takım yanlış yöntemler yüzünden... ...görüyoruz ki çocuklar okulların içerisinde cezalandırılıyor... ...öğretmenler tarafından tek ayak üstünde durduruluyor. Ya ruhum öyle bir kabullenmemezlik yaşıyor ki böylesi şeyleri hissettiğimde... Utanmıyor musun ya kocaman adamsın çocuğu çıkartmışsın o kadar kişinin karşısında tek ayak üstünde duruyorsun veya tersliyorsun azarlıyorsun sınıfın içerisinden çıkartıyorsun o çocuğu. Ya hiç mi utanmıyorsun yani sen bu kadar çocuğun karşısında bu kadar küçük duruma düşüyorsun aslında çocuklar sessizce seni izler iken sana bir puan veriyorlar yani ve 20 yıl sonra sana verdikleri puanı belki de kızgınlıkla öfkeyle ve ile sana anacaklar çocuğun kişiliğini ceza ile veya buna benzer ezici yöntemler ile çocuklarda kişilik bozukluğuna yani ceza yöntemiyle ne olur tevessül etmeyin. Oraya bulaşmış olan kimsenin hayırlı bir netice almış olduğunu ben çok görmüyorum. Belki çocuklar bir süreliğine istediğiniz kıvama gelir ama kişilik ve karakter eğitiminde zaafiyete uğratırsınız çocukları. Duyarlı olun çocuklarınıza karşı. Duyarlı olun. Ve her bir çocuğu her bir öğrenciyi ismen Baba ismiyle, anne ismiyle, kardeşiyle birlikte mümkün olduğu kadar tanımaya çalışın. Onları onore etmeye çalışın. Ve birisini dinlediken can kulağıyla dinleyin. Onun çocuksu söylediği şeyler kendisi için çok önemlidir. Belki siz dinlerken çok basit gibi gelse de onu dinleyin. Eğer iseniz bir süre sonra dinlenmediğinizi göreceksiniz. Sizi de dinlemezler. Ders süresini mümkün olduğu kadar derse önce bir Yoğunlaştırma ön hazırlığından sonra başlatın ana konuyu tam çocukların derse yoğunlaştığı sıraya denk getirip sonra dikkatlerin dağıldığını görürseniz o takdirde konuyu birazcık daha yavaşlatın daha lightlaştırın derler ya hani birazcık daha böyle ağırlıktan hafifliğe doğru çekmeye çalışın çocukların dikkatini dağıldığını görürseniz. Dikkati dağılmış çocuğa veya dikkatleri eğer dağılmışsa, konu bütünlüğü kalmamışsa o takdirde zorlamayın çocukların üstüne. Baksana, dinlesene vesaire diye tebeşir atarak, vesaire yaparak bu türlü çirkinlikler içerisinde lütfen bulunmayın. Bir başka söyleyeceğim şey de şu olur. Çocuklar bir önceki konuyu öğrenci, bir önceki konuyu öğrenmeden bir sonraki konuya sakın geçirmeyin. Her bir çocuğun bir önceki konuyu öğrenmiş olduğundan emin olmaya çalışın. Konular eğer öğrenilmeden bir üst konuya geçilir ise üst konudaki bilgi alt konudaki bilginin eksikliğinden dolayı çocuk sendeleyecektir. Sonra eksik bilgilerle çocuk yukarıya doğru çıkmaya başladığı takdirde günler, aylar, haftalar geçmeye başladığı takdirde senenin sonuna doğru çocuk... ...anlayamadığı şeylerin birikmiş olmasından kaynaklanan bir bıkkınlık ile sizi dinlemediğini göreceksiniz. Her bir konu anlaşıldıktan sonra yukarıya doğru çıkması lazım. Bir sonraki konuya geçirilmesi lazım. Anlamadıysa çocuklar keşke fedakar bir öğretmen olduğunuzda belli işte hafta sonlarında ders saati sonlarında teneffüslerde çocuklarla tek tek ilgilenseniz de efendim şu konuyu şöyle daha iyi anlarsın daha kolay anlarsın diye çocuklarla o teneffüs aralarınızı bile öyle geçirmiş olsanız. Bir sonraki şey öğrenme dediğimiz şey eğer hissederek olur ise çok daha kolay olur. Nasıl yani ben bir örnek vereyim. Örneğin benim çocuklar toplama çıkartmayı çok iyi öğrendiler. İşte ilkokul birinci sınıfta öğrendiler. 2 sınıfta öğrendiler. Üçüncü sınıfta çarpma bölmeler vesaireler hatta onları bile şey yaptılar öğrendiler. Ama bir gün markette bir alışveriş yapıyor Marketteki alışverişte ben galiba bir 5 YTL uzattım kasiyere. O da karşılığı olarak bana 2 YTL verdi. Sonra yürüdük yan yana giderken... Benim büyük oğlan dedi ki, o sırada işte ilkokul 3'e gidiyor dedi. Büyük oğlan dedi ki, baba baba dedi, şimdi anladın ben dedi. Dedim neyi anladın oğlum? 5'ten 2 çıkınca 3 kalıyor. Yahut da 3 çıkınca 2 kalıyor. Nasıl yani oğlum? Baba dedi bak şimdi şu 5 var ya dedi. Evet oğlum bundan 2 lira çıktı. Evet geriye 3 lira kaldı. E dedim oğlum sen bunu biliyordun. Ama o sırada onun anlatmaya çalıştığı şey çocuk o bilgiyi hissetmiş ve sindirmiş idi. Yani tahtaya yazarak anlattığınız işte 5'ten 3 çıktı 2 kaldı, 5'ten 2 çıktı 3 kaldı, 5 kere 5 25. Çocuk akli olarak bunları öğreniyor belki ama ruhuna sindirmeden, hissetmeden öğrendiği için bu bilgiler çok çabuk geçici oluyor, kalıcı olmuyor. O yüzden eğer bir öğreticilik kısmında nelere dikkat edeyim hocam diye bana sorarsanız ben size derim ki çocuk yaşayarak hissederek öğrenmesi lazım toplamayı çıkartmayı gösterecekseniz çarpmayı gösterecekseniz elinizin altında mutlaka işte bir takım figürler olsun elleriyle tutabilecek bir takım şeyler olsun alın hatta çocukları keşke işte hafta sonunda etkinliklerde veya başka türlü programların içerisine koyun çocukları örneğin markete götürün çocukları örneğin kantine çıkartın Çocuklara örneğin kantinde gösterin. İşte litreler göstereceksiniz orada. 1 litre, yarım litre ne demek? İşte 4'te 1, 250 miligram ne demek? Mililitre ne demek? Onları alın, yaşayarak göstermeye çalışın. Çocuk hissederek öğrenir ise çok daha kolay öğrenir. Değerli İhsan Bey hocama bunları tavsiye edeyim. Zamanımız da az olduğu için uzatmıyorum da listeyi. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Efendim, bugünkü da burada sona erdi.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 uzman pedagog Adem Güneş yarın mülklerinin ruhsal dünyalarıyla alakalı aklınıza takılan her şeyi cevaplıyor. Bu programda cevaplanması istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 şeriye gönderebilirsiniz. Çocuk geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi.